يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفًا 31. mektubun birinci kısmı her zaman hususan marif ve işa ortasında 33'er defa okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek altı lemadır. 1. lem'a Hazreti Yunus İbn Metta'a yine ve aleyhissalatu vesselam'ın münacatı en azim bir münacaattır ve en mühim bir vesileyi i icabî duadır. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssay-ı meşhuresinin hülasası denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalığı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ inni كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ münacatı, ona sür'aten vasıta necat olmuştur. Şu münacatın sırr azimi azîmi şudur ki, o vaziyette esbab, bil külliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki, hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cev semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde, Gece, deniz ve Hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydeleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibul esbaptan başka bir melce olamadığını aynel yakîn gördüğünden sır ı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve hut'u musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile hûtun karnını bir tahtelbahir bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli davari emvac dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cebelan ve tenezzühkâhı olarak, o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu.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 Denizimiz şu sergerdan küre izeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim havai nefsimiz huotumuzdur. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut onun huotundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun huotu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim huutumuz ise yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbabtan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibul esbab olan Rabbimize iltica edip la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minaddzalimin demeliyiz ve aynel yakîn anlamalıyız ki Gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevayi nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halık semavat ve arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadı ile ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu emvacından kurtaracak. Haşa zatı vacibül vücuttan başka hiçbir şey hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halaskar olamaz. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde Hutu ona bir merkup, bir taht bahir ve denizi bir güzel sahra ve gece, mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mined zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, sübhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntü mined zalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabı ile istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzüh'e inkılab etsin ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar emvacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an-ı Hakîm'in tezgahında yapılan bir sefine i imaneviye hükmüne geçen hakikati İslamiyet içine girip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 Hayatı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kübrasından müteellim oluyor ve nasıl ki hurdebinî bir mikroptan korkar ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hatsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın mağbudu, Rabbi, Melcei, Halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabza'yı tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi taht emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunusvari aleyhisselam la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaddzalimin demeye muhtaçtır. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.